Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba tekrar bisiklet zincirinde e, değişik değişik konuları ele almaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz kognitif, nöro, müzikoloji bağlamında daha çok filmi, tabii olmazsa olmaz politikayı tartışıyoruz. Bu arada Muzaffer Çorlu gmail adresine yazarsınız yani benim elektronik posta adresine. Konu siparişi de verebilirsiniz. Ben çok seviyorum böyle çalışıp çalışıp. Yeter ki konu, film, müzik, bilim e, bağlamında olsun. E, zaten o bağlama girmeyen herhangi bir şey yok ama... Önerilerinizi, tabii şikayetlerinizi de e, dikkate alırım. Bugün e, sinestezi konusuna bir giriş yapacağız ama daha sanıyorum iki, bu, iki buçuk yıl önce falan bir koku üzerine bir e, giriş de yapmıştım. Bugün o parfüm üzerine de biraz konuşacağız ama sinestezinin girişi olsun bugün kokularla. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam iki hafta devam ettiririm. Sinestezi nedir ve de bunun e, müzik neresinde durur? Bu ne tarz bir algısal durumdur? ve beyinde gerek yapısal gerek fonksiyon olarak bir şeyi temsil eder mi, bir şeye tekabül eder mi? Onları tabii bir kognitif nöromüzikolog müzikolog olarak e, aktarmaya çalışıyorum. Şimdi tabii Wikipedia'ya bakarsanız Yunanca sin ve estetik gibi iki kelimenin yani estezyanın, tezisin daha doğrusu birlikte kullanıldığını görüyoruz. Sinestezya ki bu da birlikte duyumsamak gibi bir kelime kökeni olarak bize bir şeyler ifade ediyor ya, ya da daha belki anlaşılabilir bir şimdi birleşik his, birleşik duyum anlamına geliyor. Gene Wikipedia'dan devam edeyim. Çok kısaca e, yazan gayet de bana göre net anlatmış. Ben kendi kelimelerimle anlatmayayım. Bir algı modelitesi uyarıldığında birden fazla kanalda uyarılma oluşmasına verilen tıbbi bir isim oluyor yani. Ve bunu yaşayan kişilerde genellikle bundan sürekli e, bahsedildiğini duyarız. Yani aslında hem görsel, işitsel, yazısal gibi e, algı uyarıcılarının birbirine karıştığını görürüz. Ya da mesela işte notaların tadını duymak gibi ya da notaların renklerini görmek gibi ya da renklerin seslerini duymak gibi. Şimdi tabii beyinde hem yapısal hem fonksiyonel olarak da neye tekabül edeceği konusunda bence bir ipucu veren bir şey varsa, istatistik o da demografi olarak genelde solak ve çift el kullananlarda ve kadınlarda daha sık görülmesidir. 20 binde bir kişide görülen bir durum. O kadar değişik bir alanlar var ki, yaşık çalışma alanları var ki, önümde milyonlarca makale var. Sadece sinestezi haftaya alacağım ele. Dolayısıyla bugün e, parfümü ve kokuyu konuşalım. Ama hakikaten tekrar söyleyeyim, çok da e, sırları çözülmüş bir şey değil sinesteziye. Ben böyle yavaş yavaş bu hafta parfüm, koku, e, önümüzdeki hafta tatlar ve müziği ele aldıktan sonra aslında sinestezi şemsiyesi altında bu 2-3 programı yapacağım. Parfüm üzerine konuşacağız ama tabii ki programın içeriği ve politikası gereği filminden ve o filmin dayandığı kitaptan biraz bahsedeceğiz. Patrick Süskind'in Das Parfüm kitabı ve küçük bir parfüm tarihiyle beraber aslında parfümün müziğe de nasıl etki ettiğini belki bu arada konuşabiliriz. İlginç bir konu parfüm. Aslında insanların kokular yoluyla kültürel evriminde ve biyolojik evriminde ilginç değişikliklere yol açtığı bir unsur. Milyarlarca dolarlık bir endüstri olması bu program itibariyle bugünlük beni ilgilendirmiyor. Ama dediğim gibi programda kısa bir parfüm tarihinden sonra Patrick Züskint'in kitabından uyarlanan filmin ve o filmde kullanılan müziklerden de bugün yararlanacağız. Tabii ki filmde bir katilin hikayesi The Story of a Murderer olarak geçer film. 2006 yılı yapımı. Ben tesadüfen romanik çıktığı zaman Patrick Züskent'in 1985 yılında o yıl okumuştum. Çok ilgimi çekmişti kitap. Çok da severek okumuştum. Okumayanlar mutlaka aslında ciddi şekilde öneririm. Ama dediğim gibi bugün hem küçük bir parfüm hikayesi konuşalım. Züskent'in kitabından filme ve filmin müziklerine bir bakalım isterseniz. Direkt müziğiyle başlayalım. Önce filmden Grasa in Panic dinleyelim. in Panic 2006 yılı yapımı Patrick Süskind'in kitabından uyarlanan filmin önemli sahnelerinden bir tanesinde kullanılan müzikti. O sahne için yapılmış bir müzikti. Bugün parfümden konuşacağız. Bu programı hazırlarken bu eşitme duygusuyla koku alma duygusunun Tıpkı bazı e, sinestetiklerde olduğu gibi nasıl karışabileceği ya da birbirleriyle nasıl ilişkili olabileceği ile ilgili ilginç makalelere rastladım. Bu programın da zaten benim için en büyük yararı o. Programla ilgili çalışırken olağanüstü eklettik bilimsel çalışmalara rastlıyorum. İşte onlardan bir tanesi de bu. E, hatta bir resim var. O resmi de program tanıtımında kullandım. İşte bir org var. Org aslında her bir tuşu bir kokuya, parfüme bağlı. İşte orada bu işin 1857'deki kitaba kadar gittiğini gördüm. The Art of Parfumery aslında Dr. Septimus Pies tarafından yazılmış. Bir Fransız kimyager ve parfüm parfümeri sahibi bir kişiden bahsediyoruz. Septimus Pies'e. Tıpkı notaların hangi notaların birbirleriyle beraber gideceği müzikte de, armoni dediğimiz aynı anda birden fazla notayı duyduğumuzda tek tek notalardan farklı bir anlama sahip olan bu akorların aynı şekilde de müzikte olduğu gibi yani aynı şekilde burun yani olfactory algılar için yani kokuyla al alakalı algılar için prensibinin aynı olduğunu dolayısıyla bunun modellenebileceğini savunmuş bu kitabında. Tıpkı nasıl ki işte tabi 1857'den bahsediyoruz o zaman bazı akorların neye göre dizonant neye göre e, daha uyumlu veya daha uyumsuz olduğu bugünden biraz daha farklı algılanıyordu ama o yıllardan verdiği örnekle yine kokuların birbirleriyle olan tımlamaları tırnak içinde neyle dizonansa geçeceği, hangi kokunun diğer kokuyla nasıl gitmeyeceği aynı prensibe aynı prensibe dayanır der Septimus Piyesi. İşte bu koku organı dediği organdan kastıp org yani kilise orgu gibi bir müzik enstrümanı olan org smell organ müzikal notalar yerine koku zerrecikleri içerir ve tüm büyük bir müzik teorisi background'u gibi koku background tını da beraberinde taşır. Merak ederseniz dediğim gibi Fransız kimyacının Septimus Doktor Septimus Pierre'se e, onun yazdığı Art of Parfumeri'ye bakabilirsiniz. Parfüm tabi perfumus yani koku alarak ya da işte smoke yoluyla anlamına geliyor. Daha çok işte evrimsel biyolojik açıdan bazı antropolojik çalışmalar, çeşitli çiçeklerin, çeşitli bitkilerin sadece sağlığa yararlı değil, aynı zamanda kokuyla da insanların psikolojik değişikliğine, e, psikolojik olumlu anlamda psişik değişikliğe yol açmasını sağladığından çok eskiden beri kullandığını söylese de aslında Romalılara kadar, eski İran ve Arap kültürlerine kadar geri gittiğimizde artık rafine bir parfümden bahsedebiliyoruz. Birçok kültürel Unsurun olduğu gibi yine parfüm deyince gene bizim Mezopotamya'ya gitmek zorunluluğumuz var. Gitme zorunluluğumuz var. Babilonyan Mezopotamya'da M.Ö. İsa'dan önce 1200 yıllarındaki tabletlerde parfüm yapımcılığından bahsedildiğini söyleyelim. Wikipedia'daki bilgiden aktarıyorum. Tapputi'ymiş bu kimyacı diyelim. Kimyacının ismi bir kadın olduğu söyleniyor. Ve de parfüm yapıcısı, yapımcısı üreticisi ya da formüle edicisi diyelim. Bu kişinin e, bilinen ilk kaynak bu. Yani günümüzden 3200 yıl öncesine tarihleniyor distilasyonu ve karışımıyla birlikte ilk parfüm diyebileceğimiz bu kimyasal karışımı ortaya atan kişi Taputi. Ben her zaman e, o çok eskiye gidildiği zaman o dönemki müzikleri yakalamaya çalışıyorum. Ki tüm duygularla müziğin beraber tınladığı ya da en azından zihninde insanın biraz daha somut şeylerin uyandığına inanıyorum. Zaten bilimsel araştırmalarda onu gösteriyor. O yüzden Taputin'in yaşadığı dönemlerde müzik neye benziyordu ona bakalım. Çünkü biraz önce koku orgu enstrümanında olduğu gibi e, kokuyla, koklama duygusuyla eşitme duygusunu yine karıştıralım. Sine, sintetik, sinestetik bir program olsun ve bir Sümer Mezopotamya'sından ilginç bir o zamanın Irak bölgesinin müziklerinden bir örnek çalalım. Müzik Mezopotamyasından bir çila tırnak içinde müzik dinledik. Bugün parfümü konuşuyoruz. Biraz sonra parfüm filminden de biraz bahsederiz ama biraz önce demiştim ki Taputi Milattan Önce 1200 yılında kaynaklara geçmiş, tabletlere geçmiş ilk parfümcü kişi. Ama parfümle ilgili işte yağ konteynerlarını içeren ve parfümleri olabileceğini hissettiren bazı aletlerinde Hindistan'da milattan önce 3000 yıl önce yani günümüzden 5200 yıl önce bulunduğunu söyleyelim ama tabi bunun tam bir parfüm olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat bilinen bir şey var. Tekrar e, hatırlatayım. E, Wikipedia'dan bakıyorum bu bilgilere ulaşmak isterseniz. Ve de ilginç Kıbrıs bilinen en eski e, parfümerin olduğu ya yer, yer ki e, bronz çağı kadar gidiyor yani bu ne demek 4000 yıl öncesinden bahsediyoruz Bu da şu anlama geliyor ki 4000 yıl önce aslında bulunan yani kazılarla ortaya çıkarılan bu fabrikanın tam anlamıyla bir endüstriyel düzeyde büyük olduğunu yani satışların yapıldığı bildiğimiz günümüzün parfümerileri büyük parfümerileri gibi bir içeriye sahip olduğunu gösteriyor Yine İslam kültüründe de aslında hem bilimsel yani kimyayı ilgilendiren araştırmaların bilimsel araştırmaların sonucunda aslında Müslümanların dinlerini yaşarken kokuyu bunun bir parçası haline getirmiş olması da parfüm üzerine ya da koku üzerine çok ciddi çalışmaların olduğunu gösteriyor hem Arap hem Perzian yani İran coğrafyasında İslam kültüründe İslam Peygamberi Muhammed'in de hem Misvak ile dişlerin temizlenmesi gerektiğini hem de güzel kokulması gerektiğini öğütleyen sözleri ne de burada yer verilmiş onu da söyleyeyim. Yani İran asıllı Müslüman doktor ve kimyacı Avicena yani bizim i̇bn Sina olarak bildiğimiz bilim insanının da çiçeklerden kokuların çıkartılarak bir şekilde distilasyondan sonra ortaya çıkarılarak kullanılması gerektiğini daha doğrusu kullandığını da kaynakların yazdığını söyleyelim. Tabi birçok Enteresan e, buluşta olduğu gibi biradan ekmeğe kadar e, kokunun da yine İspanya'ya e, Endülüs emevilerin gitmesiyle Avrupa'ya e, karışıyor ve bir o kadar da işte 12. yüzyılda özellikle Haçlı seferlerinden dönenlerin yanında getirdikleri baharatların dışında bir de koku olduğu için de Avrupa'ya aşağı yukarı 12. 13. yüzyıllarda yayıldığını da belirtmemiz lazım. Tabii parfüm endüstrisine bakarsak işte 12. yüzyıldan sonra Avrupa'ya geldikten sonra Caterina da Medici, Medici ailesinin önemli figürlerinden biri 2. 16. yüzyılda Fransız sarayına gitmiştir. Onun tekrar Avrupa'ya bunu endüstri olarak yaydığını söyleyebiliriz. İşte tam o dönemlerde Jean-Philippe Rameau'nun Castor ve Paulus'unu dinleyelim. Bu bir üvertür sonra devam edelim. Jean-Philippe Ramon'un üvertürü geldi. Parfümden bahsediyoruz. E, tabii Fransa'dan, Endülüs emevilerinden İslam dünyasından, Araplardan bahsetmişken parfüm deyince Macarlardan da bahsetmek zorunda olduğumuzu hemen söyleyelim. Hungry Water Macar suyu tıpkı nasıl e, kolonya aslında Köln masa, yani Köln suyusa e, Macar suyundan da kasıt aslında alkol bazlı bir parfüm. Hatta Avrupa'daki ilk alkol bazlı parfüm. 14. yüzyılda Macar kraliçesi için yapılmış. Sen Elizabeth, Queen of Hungary. Ama orada bir karışıklık var. Çünkü aslında Sen Elizabeth o dönemde kraliçe değildi. Belki de bazı kaynaklar Polonyalı Elizabeth'e yapıldığını söylüyor. Ama neyse kim için yapıldıysa bilmiyorum. Bilenleriniz varsa ya da rastlarsanız bana bir e-mail atın. Ben de düzelti vereyim. Ama sonuçta buradan yayıldığını yani Macaristan'ın bir süre alkol bazlı parfümde önemli olduğunu söyleyelim. Kent doğumlu bu bizim mahalleden arkadaş 5. Charles'ın sayesinde de işte 14-15. yüzyılda daha da Kuzey Avrupa'ya yayıldığını da söylememiz gerekiyor. Aynı kaynaklara dayanarak. O dönemden bir Macar Rönesans müziği dinleyelim. Sokfele Ressö Görozol umarım doğru okumuşumdur. Ríszögös hallgassátok erkölcsetőket, Isten ellen ríszökségben kivéteket, de a portaféleik tűk Istennek. Hújú fírú, hújú fírú, mű alakjában mű barsonyát nem. Sárban, ő vérében az ki nézes, heber az sárban. Talázatos, békességös, ennyit részögös. Az második csak a rázdás, és oly versős. Imádkozik és bűnén sír, harmad részögös. Negyedfélék apróságot igen kívánnak. Tötötfélék búlnak hoztak, olyig ellop. Still bold and deep, dein Wort erschiehlt, az sie, ostilen verdi, aus vorsaga töme hier sie, wo el herülig, wird fährtekin aus purrar ertragen, bold und deep, du Végizik. Bátor ígyunk, az jó orban jó kedvet végünk, Istenünknek, nemzetünknek csak mi nevénysünk, Ha különben cseleködünk, lelkünkben bízünk. Haszli szörzi neves, neves jén szomélyisága, Nyír 1500 és 48-ban, Utvar, bírák, portemak. Kendi bir Rönesans parçasını denedik. Şimdi e, 2006 yılının yapımı Suç Korku diye o janrıda olan parfüm, The Story of a Murderer. dediğim gibi Patrick Süskind'in 1985 yılında yazdığı romana dayanıyor. Benim şu açıdan ilgimi çekmişti. Ben Einschinger ki e, Gül'ün adının da prodüksiyonluğunu üstlenmişti. Tom Tückber'le beraber... Andrew Birkin'le beraber senaryoyu yazmış kitaba dayanarak. Ki film biliyorsunuz 18. 18. yüzyılda daha doğrusu Fransa'da geçiyor. Jean-Baptiste Grenouille'nin Gibi Show oynuyor filmde. Onun inanılmaz koku alma dehasından yola çıkarak inanılmaz kokuyu, en mükemmel kokuyu aramaya başlaması ve onu bulmak için geçirdiği serüven Filminde, kitabında ana teması. Tıpkı kitap gibi filmde inanılmaz bir başarı sağlıyor. Zaten Bernd Eichinger'in ben bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Gülünatlı filminde ve bu filmde olduğu gibi tarihi gerçeklere ve fantaziye dayanan unsurları günümüz teknolojisindeki filmatik özelliklere çok iyi dökebildiğini düşünüyorum. Hem Dustin Hoffman'ın hem de Alan Rickman'ın oynadığını da söyleyeyim bu iki e, oyuncunun çok başarılı performansları var bu filmde. Seyretmemişseniz size nefis bir öneri olsun. Her ne kadar tabii ki Jean-Baptiste Grenouille kitaptaki kadar dağlardaki araştırmasını filmde göremesek de yine de hiç fena değil. Zaten hemen hemen bütün kitapların filmlere aktarılmasında bu tarz maalesef eksiklikler oluyor. Olmak zorunda zaten onu filmden, daha doğrusu kitaptan ayrı düşünmek lazım. Oradan The Girl with Plums'ı dinleyelim o filmden. Sonra devam edelim. Jean-Baptiste Grenouille 18. yüzyıl Fransa'sında inanılmaz bir koku alma yeteneğine sahip. İşte onun kitabı Patrick Süskind'in Das Parfüm'ünün filmi The Story of a Murderer Parfüm 2006 yılında çıkmıştı. Oradan bir parça daha dinledik. Biraz önce parfümün hikayesini anlatırken Endülüs m ile Avrupa'ya taşındığını da anlatmıştım. Ama özellikle Fas yani Moorish diyelim bu konuda dominant bir İtici güce sahip. Filmde de zaten o sahnelerin, bazı sahnelerin dönemsel Moorish ezgileriyle bezendiğini görüyoruz isterseniz. Ondan da bir bölüm dinleyelim film müzikleri içerisinde. Moorish sent Arap ya da Fas kokusu diye çevirelim. Yine parfüm filminin soundtrack'i. Mourish Sends'i dinledik. Bugün birazcık, kısacık parfümün tarihini, Das Parfüm, Patrick Süskind'in kitabını ve 2006 yılı yapımı filmden biraz bahsedip, hem o filmden hem de parfümle ilgili bazı müziklerden örnekler verdik. Ama bu kitabı ve bu filmi ben yine önümüzdeki bisiklet zinciri programlarında ayrıntılı olarak ele alacağım. Hangi konuda ele alacağım? Sinesteziya konusunda. Yani çok enteresan bir nörolojik durum. Farklı farklı senslerin birbirine karıştığı ya da birbirinden etkilenerek farklı algılara yol açtığı bir durum. Örneğin işte sol notasını koklamak ya da yeşilin yeşil rengin tadını hissetmek gibi çok karmaşık bir hikaye. Orada aslında bugünkü konuyu ilgilendiren ve programın başında anlattığım koku orgu enstrümanında olduğu gibi Beynin de aslında farklı farklı algıları çok enteresan şekilde işlediğini konuşacağız o konuda. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter reklamından programla ilgili bilgileri daha önceden öğrenebilirsiniz. Her türlü görüşlerinizi bekliyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.